Akansular durulur mu Allah diyen yorulur mu? Akansular durulur mu Allah diyen yorulur mu? Yar emü Hamit yar merhem bulunur mu? Yâre Muhammed yâresi buna merhem bulunur mu? Aman hay demeye geldim hu deyip dönmeye geldim Aman hay demeye geldim hu deyip dönmeye geldim Meramım hu demek değil cemalin görmeye geldim Meramım hu demek değil cemalin görmeye geldim Sar hazan olur Allah diyen güzel olur Sarı çiçek pazar olur Allah diyen güzel olur Aşk ile Allah diyenin günahları gazel olur Aşk ile Allah diyenin günahları gazel olur Aman hay demeye geldim hu deyip dönmeye geldim Aman hayda demeye geldim Hu deyip dönmeye geldim Ber amam hu demek değil Cemalin görmeye geldim Ber demek değil Cemalin görmeye geldim Sular Allah diye akar Hep aşıklar ona bakar Sular Allah diye akar hep aşıklar ona bakar Melekler hep rahmet saçar sabahın seher vaktinde Melekler hep rahmet saçar sabahın seher vaktinde